Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz. Bu hafta yeni konumuz ve konuklarımız olacak. E, memleketin önemli noktalarında ne gibi sorunlar yaşanıyor, e, nelerle uğraşıyor, çevre direnişleri bunlardan bahsedeceğiz. Ee, geçen haftanın en önemli konusu hatta geçen hafta değil iki gün önce en önemli e, Türkiye'de neler oldu diye bir baktığımızda göz attığımızda ilk gözümüze çarpan Kaz Dağları'ndaki maden direnişi oldu. Ee, Kaz Dağları meselesi bildiğiniz gibi yeni değil çok uzun süredir devam ediyor Kaz Dağları'nda madencilikle ilgili orada e, yoğun bir baskı altında. Ee, bütün Kazdağlarının dört bir tarafı Kazdağları değil bölgedeki e, Çanakkale, Balıkesir oradaki e, her karış toprakta neredeyse bir madencilik faaliyeti e, yapılıyor. Kimi yerde maden arama bu bölgelerin tamamında maden arama ruhsatları var. Kimi yerde maden e, faaliyetleri aramaları bitmiş işletme aşamasına geçiriyor kimi yerde tamamen işletme kurulmuş işte, kiminde altın madeni kiminde bakır madeni. Şimdi e, Açık Radyo'da bu programda da e, takip edenler bilirler e, biz uzun süredir bu meseleyi yıllardır işte ne zaman yünleme gelse işlemeye devam ediyoruz. Geçen yazda büyük bir e, soyvücudan nöbeti başlamıştı. O zamanlarda çok istemiştik. E, yeni bir konuyla gündeme geldi. Yine işliyoruz. Ama bu sefer e, farklı bir konu konukla, farklı bir uzmanla e, işleyeceğiz. Çünkü hep e, şu taraftan bakıyorduk meseleye. İşte, sivil toplum örgütleri, ekoloji e, savunucuları, e, bölge sakinleri. Hiç şunu yapmamıştık. E, bir de madenciler tarafından. Ee, yanlış anlaşılmaşı Şirket tarafından değil ama bu işi e, bizzat uğraşan maden mühendisleri açısından durum nasıl? E, çünkü onların profesyonel işleri o madenleri çıkartmak, o kaynaklardan faydalanmak ama her şeye rağmen e, tüm bu kaybettiklerimize rağmen o madenler çıkarılmalı mı, çıkarılmamalı mı? İşte bugün bu sorunun cevabını e, arayacağız bir konumuz var. Ee, konumuz tabi e, telefon hattımızda mı şu anda emin değilim ama Mesut Erkan İstanbul e, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Mesut Bey hattımızda mısınız? Evet, günaydın. Buradayım, buradayım. Tamam, günaydın. Çok, çok tedirgin oluyorum böyle çünkü sütülde değilim karşımda reji yok. Hak, ee, herkes haklısın. telefonlarda ekranlarda acaba orada mısınız değil mi sizde bazen de gidiyor böyle kopuyor falan telefonlar. Ee, şu an bir problem yok. Tamam. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hakikaten benim için de e, şey olacak yani farklı bir bakış açısı. Bu da çok önemli. Çünkü bu meselenin her yönüyle ele alınması gerekiyor. Keşke imkan olsa. Bir de e, bir de devlet yetkilisi olsa da e, onlarla da konuşsak ama pek e, ben haber yaparken de sorularımıza bile e, cevap vermiyorlar. Sizin e, katılmanız gerçekten çok kıymetli. E, çünkü Profesyonel işiniz madencilik. Hayatınızı bununla kazanıyorsunuz. Sadece kişisel anlamda değil e, üyesi olduğunuz binlerce maden mühendisini de temsil ediyorsunuz. Aynen e, öyle. Şey, şeyle. E, maden mühendisleri odasıyla. E, ben konuya bir küçük bir girizgah yaptım. Yani meseleyi bence e, bir şeyle ilk sorum şu olsun lütfen. E, neden biz sürekli kaz konuşuruz? Türkiye'nin başka yerlerinde de maden sorunları var ama e, şeye çok mu yoğunlaştık? Ee, acaba Çanakkale'ye fazla mı yoğunlaşılıyor? Fazla mı duyarlılık var? Yoksa hakikaten orada e, çok önemli bir potansiyel mi var? O yüzden mi? Ee, şimdi şöyle e, başlayayım isterseniz. E, madencilik e, bir kere ekonominin e, ülke kalkınmasının hammadde kaynaklarının e, ekonomiye sunulması işidir aslında baktığınız zaman. E, dolayısıyla da e, ülkemizde bu noktada e, oldukça zengin sayılabilecek e, bir yapıda. E, şimdi madencilik faaliyetleri her yerde var, her yerde oluyor. E, olmak da durumunda zaten çünkü kendi e, ülkeler kendi öz kaynaklarıdır bunlar ve bunlarla e, refah teknolojiye e, gider. E, evet, burası böyle ama Şimdi sizin üzerine e, özellikle bastığınız e, konu e, Kaz Dağları bölgesi. Hı hı. Kaz Dağları e, gerçekten e, ekolojik olarak dünyada ender bulunan bir yapıya sahip. E, buradaki madencilik faaliyetlerinin de bu kadar e, kamuoyunun gündemine gelmesi e, hiç de haksız değil. E, çünkü e, bir projeyi yaparken... Bakacağınız şey bu projenin hayata geçirildiğinde getirdikleri ya da götürdükleri anlamında bir değerlendirme yapmak lazım. Burada şimdi çok özel bir bölgede yapılacak bu tür faaliyetler biliyorsunuz ki madencilik özellikle açık işletme dediğimiz madencilik yer, yeryüzüne açık olarak yapılan yeraltı madenciliğinin bahsetleri onda biraz daha farklıdır durum. Yer, açık işletmelerde topografyayı ciddi anlamda bozuyorsunuz. Hı hı. Oradaki örtüyü, bitki örtüsünü kaldırıyorsunuz, araziyi kaldırıyorsunuz. Oradan bu ürünü elde ediyorsunuz. Şimdi böyle özel noktalarda, bölgelerde yapılacak bu faaliyetler sonucunda oluşan o tahribatı getirisi karşılığında nedir ona bakmak lazım her şeyden önce hı hı. Ee, bu bu konu bizim maden mühendisleri odası içerisinde de kendi içimizde de meslektaşlarımız arasında da çeşitli tartışmalara sebep oluyor konuya şöyle bakacak olursak biz madenciyiz maden mühendisiyiz bunun bilimsel ve teknik olarak eğitimini aldık yıllardır bu işi yapıyoruz bu madencilik yapılır mı teknik olarak yapılmaz mı bizim mesleğimiz bu yapılır. Ancak e, buna yapılır demek e, orada yapılsın anlamına da gelme e, gelmemeli. E, şöyle ki e, çok özel bir bölgede yapılan bu faaliyet oranın yöre insanına, oranın doğasına e, vereceği tahribatın e, karşılığını bu ülke alacak mı almayacak mı ona bakmak lazım. Bu bizim bizim e, Teknik olarak bizim e, madencilerin vereceği cevap değil aslında. Burada belki yanılgıya düşüyoruz. Bu bir ülke e, madencilik politikası gereği. Evet, böyle özel bölgelerde, böyle özel yerlerde yetirisine götürisine bakmadan da e, hayır biz e, burada bu faaliyete izin vermiyoruz diyebilmeliyiz. Ama bunun e, söyleyecek ağız ee, ne madencilerdir e, ne de bu işin e, uzmanı diyebileceğimiz ya da yetkili kurumları diyebileceğimiz genel müdürlüktür. Yasal e, olarak mevzuata uygun yürütüldüğü sürece bu konuda e, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, şu an yeni adıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bu konuda mevzuata uygun çalışmalara hayır demektir şansına sahip değil. Bu daha yukarıdan e, bir ülke politikası olarak birilerine bu tür yerlerde bu tür çalışmaları izin verilmemesi gere gerekir diye düşünüyorum. E, a, evet dediğimiz gibi e, bu ülkenin e, teknolojisi e, refahı, ekonomisi için yeraltı kaynaklarının kullanımı şart. Ancak ee, bazı dengeleri de kendi içerisinde e, oturtmak bu dengelere göre bu işe bir çözüm bulmak gerektiğine inanıyorum ki bunun da merceği yine söylüyorum madem mühendisler odası olarak ya da bu işin profesyonelleri olarak bizler yapılsın yapılmasın dememiz yetmiyor ya tabi ben zaten hani e, bu işi biraz daha Silüetli mü örüntüleri açısından e, ele alıyorduk çok fazla yani kimi zaman e, giriyoruz öğreniyoruz tabii teknik raporlar da hazırlanıyor ama e, hı hı. sizin bence bunları söylemeniz çok önemli benim için çok anlamlı e, çünkü yani toplu bir burada e, yapılmaması konusunda bir irade var yani karşılaştı sadece bir şirketlere aslında ben çok bir kişisel olarak birazcık olarak e, A şirket olmaz B şirket olur. C şirket olmaz işte bugün geçen gün Cengiz konuşulu Cengiz olmaz öteki hmm. olur. E, bence çok önemli değil burada sizin de bahsettiğiniz işte e, Maden İşleri Genel Müdürlüğü yeni adımda söylediniz. Yani de devlet idaresinin devlet otoritesinin bursa bir dur demesi lazım. Ama kaldı ki tam tersi işte tüm e, tüm tüm madenleri kullanalım. Bunlar milli servet. E, hmm. e, böyle bir irade var karşısında. Yani ben yıllardır bu tarz konuları işlerken hep şunu kendi kendime soruyorum. Ya bu devlet dairelerinde e, siz de bir bilim insanısınız sonuçta. Bilimle uğraşıyorsunuz. Bu işin yapıyorsunuz? Siz e, benim karar vermek konusunda bizim disiplinimiz e, yetkin değildir dediniz. Yani şey anlamında söylüyorum tabii aha. ki. E, ama bunun coğrafyacıları, jeoloji mühendisleri e, bir sürü başka disiplinlerde insanlar var. Hiç mi danışılmıyor? Hiç bunun kararı nasıl veriliyor? Her şey ucu e, para mı sizce? Ya tabii subjekt bir şey soruyorum, bilemezsiniz ama e, sadece yorumlarınızı merak ediyorum bu konudaki. Aynen. E, tabii ki şimdi e, kamuoyundan da takip edildiği zaman e, bu konuda özellikle kazdarlar konusunda e, saydığınız bütün meslek disiplinlerinde Meslek örgütleri bu konuda e, itirazlarını hep dile getirdiler. E, daha da başa alalım. E, bu işin mevzuat oluşumu sırasında da meslek örgütleri bu konuda hep elinden gelen e, bu işin olması gerektiği'nin e, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili e, kanun koyucuya hep önerilerini verirler. E, yıllarca e, bir mevzuat çalışması sırasında hep odalar bu meslek odaları e, bu çalışmaların içerisine dahil ediliyordu. Ancak gelinen son noktada e, maalesef hiçbir söylediğim bu meslek odalarının, bütün meslek disiplinlerinin söylediği hiçbir şey dikkate alınmadığı gibi e, neredeyse yok sayılıyor artık. E, esas sıkıntı burada. E, birileri e, bir e, mevzuat oluşumunda sadece bir tek taraftan bakarak bu işi yaparsa e, malum işte çıkan sorunlar ortada. E, bu az önce benim söylediğim de yani bu konuda yetkili ağız olamıyoruz. Söylediklerimiz de dikkate alınmıyor. Bir meslek örgütü olarak. E, daha sonra da da e, biz e, bir madenci olarak bir maden e, projesine İtiraz etmek durumunda kalıyoruz. Kendi içimizde de tezata düşüyor gibi oluyoruz burada. Yani o da, içi, o da maden içerisindeki mi? görüşlerle hiç tartışmalar oluyor mu böyle? E, Tabii tabi ki. E, Çünkü her politik de bir o, yönden. E, de bir e, tabi şey, zaten zaten e, sıkıntı orada. Şimdi eğer siz e, Kaz Dağları'nda madencilik faaliyetlerine izin veriyorsanız ve buna baktığınız zaman bir yabancı sermayenin geldiğini ve buradan yapılacak bu tahribata bu e, götürdüklerine doğadan insanlardan götürdüklerine ekonomik anlamda da bir kazanç getirmeyip e, işte tabiri caizse devede kulak bir takım şeyler kalıyorsa bu ülkeye ve bu bir yabancı sermayeye açılmışsa Sermayenin yabancısı yerlisi olmaz da denebilir. Yani e, ekonomik anlamda bakıldığında birileri, uzmanlar bunu da çeşitli söyleyebilir. Ancak eğer bu, bir yabancı sermaye gelip de buradan bunları alıp götürüyorsa benim ülkemde de bir şey yapmıyorsa sadece e, oradaki tahribatı bize bırakıyorsa e, buna yani madem öncelikli olmak gerekmiyor bunun için sadece sade bir vatandaş olarak bile buna karşı çıkmak gerekiyor. Tabi. Bu konuda da yalnız değilsiniz yıllardır e, nükleer santral haberlerini yaparken nükleer fizikçilerin itirazlarından yola çıkarak biz de onlara danışarak neden yapılmaması gerektiğini teknik boyutlarıyla özellikle o daha karışık daha karmaşık teknolojik bir konu. Nereye konu aynı yani itiraz konusu e, aynı hani Ya yani, neticede şu var tabii ki herkes ya yani bu ülke bu ülke hep tartışmalar yaşanıyor ülkeyi sevmiyor musunuz? <gülüyor> bu ülkenin milli çıkarları için uğraşmıyor musunuz? Tam aksini bence yani e, bu daha çok sevenler orada direnenler diye düşünüyorum. itiraz edenler çünkü sizin yaptığınız e, çok yani, tabiriyle hani böyle ne kaybedeceğiz ne kazanacağız e, tablosunu ortaya koyduğumuzda e, kaybedeceklerimiz fazla olduğu için bütün atliselim insanlar bunun yapılmaması gerektiğini e, söylüyor. Mahkeme kararları da bunu söylüyor aslında. Ama hala büyük bir e, devlet iradesiyle e, bu yapılsın yapılsın. işte kolluk güçleriyle e, Anadolu'nun birçok yerinde bugün görüyoruz jandarmanın e, başörtülü kadınları yerlerde sürüklediği manzaraları çok gördük. Erzurum tortuğunda tutun e, Karadeniz'e kadar Karadeniz sahil yolu şey e, yeşil yol yapılırken bunun örneklerini çok gördük. Bu insanlar e, eminim herkesten daha çok severler. Mutlaka her şeyden önce kendi yöresini seven insanlar orada doğmuş orada yaşamış yaşamını sürdürmüş orasını yurt edinmiş insanlar oradan e, nefes alıyor ekiyor biçiyor e, hayvanını besliyor orada yaşamını orada sürdürüyor. Ee, şu, şunu da ekleyeyim isterseniz hı hı, yani e, bizlerin e, maden mühendisleri olarak her daim söylediğimiz bir e, şey vardır bir madencilik projesi hayata geçirilirken oradaki ya e, yaşayan halkın onayını almadan görüşünü ya da onları ikna etmeden buradaki projenin onların e, lehine aleyhine bütün her şeyiyle ortaya koyup onların rızasını almadan bu işi yapmak son derece yanlış bir şey. O orası oranındır. Oradaki insanlarındır orası. Her şeyden önce biraz ütopik olacak belki ama ilk izin merci orasıdır aslında. Doğru. Çünkü oradaki, yani yararlı, e, gerçi yararından çok faydalanamıyorlar oradan çıkan şeylerden ama zararını bizzat oradaki insanlar çekiyor. İnsanlar görüyor evet evet. Ee, şunu da sormak istiyorum, ee, hı hı. Hani, laf arasında geçiştirdik ama biraz daha açmak istiyorum o boyutu yani bize kazandırdıkları ne, kaybettirdikleri ne. Yani şunu duymak istiyorum özellikle çünkü hep bir karşı argüman işte şirket şunu e, söylüyor işte milli net rakamlar konuşmayacağız tabii ama işte şu buradan çıkartacağımız özel bir altında çok fazla bu. E, altını çıkartacağız. Ülkeye şu kadar yararı olacak. Biz köy yollarını düzelteceğiz. Köy okulu yapacağız. Muhtarlık düzeltecek. Sosyal sorumluluk projeleri de yapılıyor e, bir takım. E, yani bunların gerçekten hakikaten söylendiği gibi vergileri geliyor mu? Katma değer sağlıyor mu? Bir istihdam sağlıyor mu? E, götürdükleri zaten ortada. E, bunun yanında işte geri dönüşü olmayan e, doğaya zarar veriyor mu? O maden faaliyeti bittikten sonra işte Siyanörlü atık havuzları ee, oradan kalkabilir tekrar doğa eski haline dönebilir mi? Sorunun için cevabı var aslında ee, çok kötü örnekleri var bunun e, Türkiye'de bu konuda evet. özellikle söylemek istersiniz. Şimdi e, hani atık havuzu dediniz e, oradaki çalışmaların sonucunda olumsuz ya yöreye yansıyan olumsuz şeyler söylediniz. Bunların mevzuatta hep yeri var aslında işte sonradan doğaya yeniden kazandırılması o arazinin oradaki atıkların bertaraf edilmesi vesaire bunların hepsinin mevzuat değeri var ama gelin görün ki madencilik faaliyeti uzun yıllar süren faaliyetlerdir yani bir inşaat gibi işte bir yıl iki yıl içerisinde tamamlanacak 3-5 yıl içerisinde tamamlanacak ve o projeye göre de düzenlenip bırakılacak bir faaliyet değildir. Dolayısıyla 40-50 yıl, 60 yıl, 100 yıl süren madencilik faaliyetleri vardır. Burada şeyi görmeniz pek mümkün olmuyor maalesef. Bu, bu arada bu geçen süre içerisinde çok şartlar değişiyor, çok mevzuatlar değişiyor vesaire. Peki bir tersten gidecek olursak, Bugün e, Kamuoyunda görüyoruz ki en küçük bir taş ocağı e, faaliyetinin girişiminde bile o bölgedeki insanlar karşı çıkıyorlar. Niye karşı çıkıyorlar? İşte e, sizin de söylediğiniz gibi işte yollar yapılacak, or oradaki faaliyet hayata geçerse e, işte yöre halkına yolu yapılacak, işte e, köye bir takım e, destekleri olacak, istihdam sağlayacak vesaire ama bunun böyle olmadığını e, ve oradan tonajlı kamyonların geçtiği süreci bu e, köy yollarının hiçbir zaman için e, şey e, söylenildiği gibi doğru kalmadığını e, do, e, düzgün kalmadığını e, biliyoruz e, sesim geliyor mu geliyor geliyor duyuyorum ha, ben pardon sizin, arada bir e, telefon şey... geldi bu arada ha. da onun için tamam e, ben de size yani. hemen ek yapayım Hı. mesela yaptıkları Aha. şeylerden bir tane ben 2007'den beri orada e, ilk altın maden arama sondaj çalışmaları yapıldığından beri bölgeye çok gidip geliyorum e, ilçelerden bir tanesinde bir muhtar konağı gördüm ilin mali korhan'dan bile neredeyse daha büyük kocaman bir bina yapmışlardı genelde de şunu yapıyorlar köylüye hafriyat zamanları istihdam yaratacağız diyorlar e, kooperatif kuruyorlar kamyon aldırtıyorlar e, borçlandırıyorlar 10 yıl 20 yıl ama e, o işletmenin ham inşaat hali bittikten sonra asıl işletmeye geçildikten sonra e, bunlara da ihtiyaç kalmıyor oradaki e, bölgedeki insanlar e, şeylerle ellerindeki borçlarla e, kazandığı azıcık bir parayla da e, o zamana kadar kazandıkları onlarla kalıyorlar özellikle güvenlik görevlisi alıyorlar ama e, işletme asıl e, inşaat faaliyetleri bitip işletmeye geçtikten sonra da çok daha böyle niteliksiz ins niteliksiz insanların sayısının çok az olduğu bir yapıyla e, faaliyete giriyorlar ki hep o başta söyledikleri o istihdam laflarının ne kadar da aslında kuru bir yalan olduğu günler e, içerisinde ben tanık olduğum herkes de tanık oluyor bunlara. Bu, bu, bu örnekler çok tabii mısın? bu örnekler evet. çok tabii evet evet ee, şimdi tabii e, hani özellikle yine Kaz Dağları üzerinden gidersek yine son günlerde e, işte e, bu ülkenin e, birkaç firmasından birine verilmiş e, olan bir ruhsat çalışma izni. Evet e, mevzuata uygun mudur? Alması uygundur. E, yasal anlamda bir sorun var mıdır? Yoktur. Ama bu. E, Başka açılardan baktığınızda doğru mudur değil midir? Bir de e, sürekli e, aynı şirketin e, bu itirazlara rağmen ülkenin birçok yerinde yapmış olduğu benzer çalışmalar e, baktığınız zaman insanları farklı yorumlara e, sevk ediyor elbette. Bütün e, tartışma da buradan çıkıyor gibi geliyor. Evet, siz biraz önce demiştiniz, önce oradaki halka sormak lazım. Aslında biz bugün program niye gündeme geldi Kazdağları? Hemen onu da hatırlatmış olalım. Cengiz Holding'in ve ortaklarının bir bakır madeni e, projesi var. E, buranın kapasite gelişimi için, e, Halla Bakır Madeni Projesi'nin kapasite gelişimi için bir chat değerlendirme, e, chat sürecinde halka bilgilendirme toplantısı yaptı. E, ve, aslında sanıyor, oradan, ve sanıyorum... 11'de de bugün toplantı yapılacak galiba orada. Evet. E, Öyle bir Şu var. E, yasal olarak bunu yapabilir mi? Yapabilir ama e, şunu gördük ki izleyenler o videoları falan takip edenler. Yerinde takip edemedim ben maalesef çok üzüldüm ama. E, o bilgilendirme toplantısı yapılamadı. iptal edildi. E, Yok zaten... ertelendi. Ertelendi bugün var galiba tekrar. Ertelendi ama şunu söyleyecektim özetle yani oradaki halkın nasıl istemediği e, orada nasıl bir kapasite yeni yeni bu madenlere nasıl izin vermediği nasıl tepkilerle e, gösterdiği e, çok aşikar. E, zamanımızın da sonuna geldik böyle ya konuşuyoruz ama e, aklımda daha bir sürü sorular var son bir dakikanız falan kalmış Mesut Bey ben size son olarak şunu söyleyeyim. Hep böyle bir bilim insanı, bir maden mühendisi kesişesiyle açıklamalarda bulundunuz. Aslında niyetinizi de yani yapılmaması gerektiğine dair beni ipuçlarından aldım ama şimdi bunu bırakalım çok net bir soruyu sorayım size. Bir maden mühendisi titrinizi bir kenara bırakırsak sizce burada ee, bu tarz faaliyetler bakır madeni ya da altın madeni e, demekette elle gösterilen işte oksijen yönünden coğrafi anlamda her türlü anlamda çok özel bir yer olduğunu siz de söylüyorsunuz burada bu tarz faaliyetler madencilik faaliyetleri yapılmalı mı yapılmamalı mı size ne dersiniz? E, buna e, sizin de söylediğiniz gibi e, mesleğimi e, ve içinde yönetiminde bulunduğum e, meslek örgütünü de bir kenara bırakarak Mesut Erkan olarak e, kişisel sadece bir yurttaş olarak vereceğim cevap yapılmaması yönündeyiz. E, ancak yine diyorum e, az önce söylediğim şeyi bir e, meslek erbabı olarak bu işe baktığınızda bir madecilik faaliyetine yapılmasın demek de çok kendi içinde bende çelişki oluşturur. Bunun doğru yollarla yapılması doğru yerde yer seçiminin çok önemli olması gerekiyor. Evet rezervlerin nerede yok burada yapalım burada yapmayalım deme şansınız yoktur. O rezerv oradaysa orada çıkacaktır elbette. Ancak orası düşünün... Efes antik kentinin altında böyle bir rezerv olduğunu düşün. Çalıştıracak Küçük, mıyız altınlar bileyim? olsun yani çalışılır yani, mı? Yani yani çalıştırılacak mıyız, verecek miyiz, orayı kaldıracak mıyız? Ee, bunun gibi düşünmek, belki uç örneklerle buna yaklaşmak lazım. Doğru. Bir de e, benzer e, kamuoyu e, tepkilerinin bütün madencilik faaliyetleri konusunda yayıldığını görmek de bizi üzüyor aslında. Yani Burada olabilir, yapılabilir, burada herhangi bir sıkınca, sakınca yok dediğimiz bölgelerde bile küçük bir madencilik faaliyetine bile kamuoyunda bu örneklerden yola çıkarak e, olumsuz e, görüşler ve orada da işte e, yöre halkının e, bu işe karşı çıkması gibi şeyler, e, eylemler görüyoruz, karşılaşıyoruz. Bütün bunlar... Hani madencilik açısından baktığımızda da e, sapla samana bek e, karıştırıyoruz ve e, ayrı düşünemiyoruz gibi geliyor. Yani en ufak yerde de bir yapılacak en ufak bir e, madencilik faaliyetine de karşı çıkar hale geldik. Bu da sıkıntılı bir durum. Bunun da e, tartışılması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok iyi oldu. Umum, e, i̇nşallah bu yayında katıldınız diye e, üyelerimizle bir <gülüyor> geldinlik yaşamatsanız e, tepkiler gelmezsiniz. E, çok sağ olun. E, teşekkür e, ediyoruz de Sağ e, olun. Yayına katıldınız. Bizi kırmadığınız için e, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mesut Erkan. E, ağzınıza, Abi. emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Size de iyi çalışmalar sağ diliyorum. Sağ olun. Sevgili radyo dinleyicileri, bir yayınımızın bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. Bu haftada Çanakkale özelinde, Kazdalları özelinde madencilik sorunlarını ele aldık. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.